Sor bakalım, sana ne cevap söyleyeyim? Hâkada yakulun. La fil semâ. Tamam? La a'la, ve fil asbel, ve fil yamin, ve fil yasar, la dâkhil alâlem, ve la khârecil alâlem. Nasıl oluyor? Ve diyor ki, İmam El Bâni rahimahullah diyor ki, Hâza Diyor ki, şimdi bir Rus, yani bir iştirakiye, bir komüniste sorsan, sana bunu diyecek. Bu diyor, Allah Celle Celaluhu'nun yokluğuna demektir. Ne harici, yani tamam diyor, hadi kabul ettik. Sağda değildir, onların iddialarına göre. Diyelim ki onlara teslim olalım. Sağda yoktur, yallah hadi sizinle beraberiz. Solda yoktur, yallah yalla, diyelim ki hadi kabul edelim. Altta yoktur, bunu da kabul edelim. Üste yoktur, bunu da kabul edelim. Peki, ne harici alem ve ne dahil alem, bu nasıl olur? Bize cevap verin diyor. Alimlerin içinde değildir. Zaten mümkün değil. Allah Celle Celaluhu'nun alimlerin içinde olması mümkün değil. <gülüyor> Kim dese ki Allah Celle Celaluhu alemin içindedir derse kafir olur. Allah korusun. Tamam mı? Peki haricil alem kainat olmadan önce Allah Celle Celaluhu alemin, alemin dışında değil miydi? Evet. <gülüyor> alimlerin içinde değil, alimlerin dışında değil. Peki kainattan önce alem yoktu. Alem demek Yaratılmış her şeye her denilir. Âlem şey. demek her yaratık alemdir. Allah Celle dışında her şey alemdir. Dolayısıyla kainat ey alemdir. Yaratılmadan önce Allah Celle Celalühü vardı. Peki burada büyük bir hataya düşüyor yani gerçek. Ama onun için bu adam her ne kadar bunu şeye bu şekilde bu küfre düştüyseler de bunlara kafir demek doğru. Onun için İmam Elbani diyor ki Allah rahmet eylesin. Her küfre düşen kişi kafir olmayabilir. Her bidata düşen kişi de bidatçı olmayabilir. O, Niçin o, diyor? O zaman Efendim? Orada Allah'ın varlığı, mekanı olarak düşünmekten zarf ve mazruf E öyle düşünüyorlar zaten. Yani Allah'ın bir yerde olması onun mazruf olduğunu gelavet eder. Evet. Öyleyse Allah'ın mazruf olamayacağını göre. Yok. Yani mekan İşte buradaki zarf hadisesi selef uleması zarf içinde söylemiyor mesela. Örneğin E amenetum men fis Buradaki fi zarfiyet değildir. Fi alimler demişler ki irab yaptıktan sonra diyor ki ay ala sema. Ey men ala sema velesi fi dakhil's-sema. Ve onun için sorduğun zaman bazıları çok cahil Maturidici şahısları sorduğun zaman özellikle diyobendiciler Pakistan'da Afganistan'da şu Taliban hareketi hepsi onlara bağlı. Tamam. Ad-Diyobendiya Üniversitesi oradan mezun olanlara Ad-Diyobend diyorlar onlara. Ona bunu sorduğunuzda Emin mi diyor ki bunlar melekler kastediliyor. Ayet'te diyor melekler kastediliyor. Allah kastedilmiyor. Bütün müfessirler bu konuda muttefiktirler. Ey emintu men fissemeyi Allah Celle Celle Celle'ye Ondan sonra amelin, amelin göğe çıktığı, meleklerin üstten aşağı indiği bütün bunlar tamam mı? Ayette ar-Rahman ar-arş isteme ayeti ve bu konuyla Allah Celle Celle arş üzerine istiva ettiği tam yedi tane ayet var. Bunları, bunları nereye götürüyorsunuz ve da bunları nerede bırakıyorsunuz? Ve biliyorsunuz İmam El-Bani Rahim'e diyor ki, sen diyor bir meseleyi anlatmak istediğin zaman o meseleyle ilgili bütün nasları topla. Sadece bir nasla bir delile göre değil. Çünkü bir kişi ayetten, Kur'an'dan bir ayete veya da sünnetten bir hadise dayanarak konuşursa mutlaka hataya düşer. Ya küfre gider ya da fıskan ya da inkara gider. Ya o zaman sen İslam'da bir mevzuyu anlatmak istiyorsun. O mevzu neyse tamam mı nedir? O mevzu ile ilgili bütün ayetleri, ondan sonra bütün hadisleri veyahut da bütün fiilleri veyahut da bütün ikrarları o konuyla ilgili, o mevzu artık neyse mesela. Bütün bunları karıştırdıktan sonra ondan sonra bir hükme vereceksin. Onun için hariciler hataya düştü, müteciler hataya düştü, rafıziler, şiiler hataya düştü. Tamam mı? Murciieciler şunlar, bunlar bundan dolayı. Çünkü bazı ayetlere, bazı hadislere bakıyorlar. E sen bazı hadis bazı ayet ve hadisleri alınca diğer ayetleri, diğer hadisleri ihmal edersen o zaman sen hataya düşmüş olursun. Onun için burada ister elleri yani şeyden üstten sonra koymak, tamam mı? Veyahut da herhangi bir bidat, alimin bir bidatı veya ta şimdiki işte hatim duası veya 30, 50, 100 hatta diyor ki ibn Vezir rahmet rahmetiitsin. İsterse diyor bütün gece namaz kılar diyor. İmam Elvanî diyor, acaba diyor bunu burada mutlak namaz olduğunu söylerken diyor. Neyi kastediyorlar diyor? O zaman diyebilir miyiz ki bir kişi öğlen namazından sonraki 2 rekatı mutlak olarak isterse 100 senerek artıklar. Allahu eksemüsselam Bir rivayete göre bir rivayete göre öğle namazından önce İki rekat vardır. Diğer bir rivayete göre dört rekat vardır. Öyle değil midir? Bir rivayete göre öğle namazından sonra iki rekat vardır. Bir rivayete göre dört rekat vardır. Ratib olan rekatler öğle namazından sonraki dördüncü rekat ratibe değildir. -ey, gayr ratibedir. Tamam mı? Çünkü orada teşvik var. Diyor ki, من صلى قبل الظهري أر باركاتم وبعد الظهري أر باركاتم حرم الله جسده على النار. Bir rivayete من حافظ على أر ركعات قبل الظهري وبعد الظهري Her kim öğlenden önce 4 rekat, öğlenden sonra 4 rekatı muhafaza ederse Allah Celle Celaluhu cesedini cehennemle yakmaz Burada teşvik var ama gel ki gelelim ondan sonra, ondan önce. Allah ve Vesselam bir rivayete göre biliyorsunuz on rekat var. Bir rivayete göre on iki rekat. Onun için diyor ki Aleyhisselatü kim farz namazlarından başka on iki rekat namaz kılarsa Allah Celle Celaluhu ona cennette ev yapar. Nedir? Öğlen, şey, sabah fecir namazından önce iki rekat. Benimle sayın. Öğlen namazından önce dört rekat. Oldu kaç? Altı. Öğle namazından sonra iki rekat. 8. Yatsı namazından sonra, 8. E, akşam namazından sonra iki rekat, on. Yatsı 12. namazından sonra iki rekat, oldu 12 Tamam mı? Bu, bu rivayete göre. Şafiîler başka bir rivayeti alıyorlar ve şafiî alimleri, bazı alimler bu rivayeti alıyorlar, bazı alimler birinci rivayeti alıyorlar. Şafiîler diğer on rekat olan görüşü alıyorlar. Öğle namazından önceki, öğle namazından sonra 2, akşam namazından sonra 2, yatsı namazından sonra 2. Böylece oluyor kaç? Fecir namazıyla beraber 6 rekat. Tamam mı? Acaba diyor İmam Elbani bunlara diyor. Diyor ki peki o zaman madem ki öyle ise gece namazını mutlak kabul ediyorsunuz. O zaman vakit namazlarından önceki sünnet ile vakit namazından sonraki sünnetleri diyor. O zaman onları da mutlak yapınız. Bir kişi kalksın mesela, iki rekat değil ben, yirmi rekat kılar. Öğle namazının son iki rekatı. İki, i̇ki, iki, iki, iki, iki, hadi metne metne. Çünkü bu metne hadisesi iki tane var. Birisi, birisi salatü'l-leyli metne metne, o birisi de salatü'l-nehari metne metne. Burada salatü'l-nehari metne metne'yi söylerken, salatü'l-leyli metne metne deyip de eğer bunun mutlak olduğunu tefsir ediyorsan, sen diyor niçin diğer bir hadisi göz önünde bulundurmuyorsun, o zaman... Salatun Nahari de metne metne yap. Yüz denerek atkıl, 60 denerek atkıl. Buna ne diyecekler diyor. Salatun Nahari metne metne hadisine ne diyecekler. Ha Onlar bu hadisi alıyor. Diğer hadisi almıyor. Niçin? Çünkü bu konuyla ilgili bütün hadisleri almıyorlar. İmam El-Bani Rahim Allah diyor. Sen bir meseleyi anlatacaksan, bir meselede de hüküm vereceksen. O meseleyle ilgili bütün hükümleri topla. İcmek beynel edille ev beynel nusus bütün masları toplarsın ondan sonra bir neticeye vararsın onun için sadece bir hadise veya birkaç hadise bakarak diye hadisleri bakmazsan o zaman sen mutlaka hataya düşeceksin hataya düştüğün zaman da mutlaka eleştirileceksin kardeşim hata eden eleştirilir hata etmeyen eleştirilmez öyle değil midir? onun için geçmişte ve şu anda hata edenler eleştirilmesi gerekiyor ama eleştiri yapıcı olsun yani Eleştirici, tekfir edici olmaması lazım. Veyahut da tevdiy edici olmaması lazım. Onun için Elbani diyor ki Biz deymiyoruz ki Ahmet bin Hanbel Muptedi'dir Deymiyoruz ki Ebun Baz muptedi'dir Diyoruz ki yapılan fiil bidaattır. Çünkü Ahmet bin Hanbel bidaatı kastetmedi Ebun Baz de bidaatı kastetmiyor. Bidaatı kastederse mübtedi olur. Oluşturduğu fiil Bidaat olduğu gibi Kendisi de bidaatçı olur. Ama Bidatı kastetmediği için kendisi bidatçı değildir. Ama iş yapmış olduğu fiil bidattır. Bununla beraber bir niyet var. Tamam. Mesele böyledir. O zaman eleştiriler yapıcı olması gerekiyor. Yani ilmi bir uslupla... Hocam şunu duyacak o zaman bidat ehli ederiz. ki bizim niyetimiz Allah rızasını da yaparak. Onlar delil getiremiyorlar bunu. Bizde niyetimiz sağlam diyor diyor. İklaatları bu şekilde... Biz ilk önce... Tamam fiil, bak dikkat et, fiil bidaattır. Bu bidatçıların yaptıkları bidaattır. Tamam mı? Ama biz ona sen bidaatçı deniriz. Çünkü o adam ihdas etmedi. Kime bidatçı denilir? Bilerek, kas ederek, icat edene deriz ki bidaatçıdır. Tam tamam mı? Hocam? Onlar bidat, Yani şimdiki sofiler, bunlar bidatçı değildir. Bunlar bidat olan şeyler yapın. Bidat asıl onu ihdas eden Onun adamdır bidatçı. Onun için Ebu Ahmed bin Hanbel bidaatçı değildir. Öbünbez, Ahmet bin Hanbel'i taklit ediyor bu konuda, tamam mı? Onun için biz, Öbünbez'e sen bidaatçıdın diye diyoruz. Ama bu bidaattır, onun için sıfatı sılatın nevide aleyhisselatü vesselam, İmam Elbani çok güzel bir şekilde, <gülüyor> tabi bunlar çok şiddetli bir şekilde eleştirdiler, Elbani'yi. Ve Elbani onlara cevap verdi, ben demiyorum ki siz bidaatçısınız, yapmış olduğunuz fiil bidaattır. Çünkü sünnette yeri yoktur. Sünnette yeri olmayan bir ibadeti icat etmek bidaattır. ''Men ahdete fî emrîn hâden, mâ leysâ minûfâ, eyyş fâhuvâ reddûn'' Bitti gitti. Ondan sonra ''Men amelâ amelâ, leysâ aleyhî emrûnâ fâhuvâ reddûn'' Çünkü, niçin? Sünnetten olmayan bir şey, ibadet olarak nitelendirilen ibadet, bid'attır. Bunu icat eden kişi, eğer hakikaten bid'atı kast ederek yaptıysa, örneğin hariciler. Bu bidaatı ilk oluşturan adam, hakikaten bidaatçıdırlar. İtizal hadisesi, şirilik, Rafizilik hadisesi, şuculuk, buculuk hadiseleri. Tamam mı? Onun için hatim duası, elleri rüküden sonra koymak, bütün bunlar nedir? Bu fiiller bidaattır ama onu yapan kişiler bidaatçı değildir. Onun için biz sofilere mesela, yaptırmış oldukları bu ibadetlerimiz, hu, hay, falan filan. O kişiler, yani bu şeyha tabi olan adam, icat etmedi ki. Bidat ehli deyamıyoruz Yok. Bidat ehli ay o bid, yani bidatçı değiller ama bidat ehlidirler. Bid Çünkü bid yapılan gelen, fiiller bidattır. He. Ama kişi bidatçı değil. Niçin bidatçı değil? Çünkü icat etmedi. O icat edilen bidata uydu. Tıpkı burada Ahmed bin Hanbel icat ettiği şeyi ne yaptı? Tabii ki Ahmed bin Hanbel Allah. elinde hadis var. Nasıl diyor ki tekbiretül ihramdan sonra ayaktayken eller nerede oluyor? Göğüs üzerinde oluyor. O zaman rükûdan kalktıktan sonra yine eller göğüs üzerine gelir. Şöyle hadis alıyor işte orada. Kıyamda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ellerini bağlar diyor. He. Buradaki kıyam diyor rükûdan önce de kıyam, rükûdan sonra he da he kıyam. Onlar diyor. bunu tek tek dayanıkları budur. Bu hadisten başka <gülüyor> tamam mı? ebul hadisidir. Bu hadisten başka bir delilleri yoktur. Yalnız İmam Elbani diyor ki namaza durulacağı zaman insan nasıl duruyor? Asıl etibarıyla insanın fıt şekli, keyfiyeti nedir? İndirmektir değil mi? Elleri aslında yukarıya doğru değil, ortada değil. Asıl itibariyle insanın elleri aşağıya doğru. Tekbiratül ihrama geldiği zaman asıl etibarıyla öyle olduğu için ondan sonra ikinci merhale. hakkıyamdan önce şey tekbiratül ihramdan Sonra Allah Resulü ve bu konuda hadisler mevcuttur. O zaman orada koymuştur diyor. Salatül Musiide diyor. Namazında kötülük yapan kişiye de Aleyhisselam ona namaz gösterdiği zaman diyor. Tamam mı? Bütün bunları anlattı. Rükû'den sonra ellerin göğüs üzerine konacağını diyor. Anlatmadı. Ve burada alimler bu hadise değinmiyorlar. Diğer hadise değiniyor. E İbn Hucr hadisine değiniyorlar ama musii namazında kötülük yapan hadisine değinmiyorlar namazında kötülük yapan hadise baktıkları zaman aslında mesele çok net bir şekilde gözüküyor. Çünkü ve Vesselam diyor ki işte tekbir alacağı zaman şöyle yap ondan sonra ruka'a gideceğin zaman diyor ellerini kaldır, rukadan kalktın sarru, ellerin kaldır, ondan sonra secdeye git diyor. Değmiyor ki kaldırdıktan sonra göğüs üzerine koy. Dolayısıyla burada ona söylemediği için o zaman bu, bu kıyam, asıl kıyamdan sayılmadığı için, bu kıyam te'dili erken yapıp, suçuda gidilecek olan kıyamdır. Ama orada Te'de dil diyor ya yani, Tamam. Diyor ki Tevkâ evet. hatta gismâ innâ râkâhâ Thûmâ tevfâ hâttâ ta'te dile ka'iman Ka'iman Buradaki ka'iman, bu kıyam bir şey okumak için değil, suçuda gitmek içindir. Tekbiretul ihramdan sonraki kıyam Nedir? yönettüğü veyahut diğer, yani istiftah duaları biliyorsunuz istiftah duaları çoktur. Hanefiler bir yeri alıyorlar, Şafiler bir yeri alıyorlar, Hanbeliler bir duayı alıyorlar. Doğrusu burada istiftah duası çoktur, değil mi? Ondan herhangi birisi, ondan sonra Fatiha var, ondan sonra sure var. Tamam mı? Ondan sonra sure var. Hocam o sureyi bazen şeyde yani geçtiğinden dolayı hep her zaman her geliyor. Eee fitır ben şeyde sordum da ee, şehirde sordum Ramazan'dan önce bir arkadaş gelen, ülkeden gelen arkadaşlar için dedi 40 dakika eğer şehirdeyse diyor şehirde o insanlar herkesin kendi standarı kendi ekmeği yapacak durumda olmadığından dolayı para verebilirler diyor. E bu Elvan'in görüşüdür. Biz, mesela ben bu konuda Ama mesela Elvan'in görüşü. Medine'dedim dedim talebeleriyle diyor ki Elvani bile şey etmiyordu. Görüşü böyle değildir diyor, o şöyle diyor, diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında para yok muydu diyor, niye para vermemiştir? Elbani rahimahullah, paranın verileceğinin görüşünü görüyor, Ebu Hanife'nin görüşüne göre diyor. Yani Ebu Hanife, rai Ebu Hanife diyor, ve ana ara diyor ezarrar. Nerede hangi kitapta geçiyorsun? Ee, şimdi son çıkan kitapları, yedi tane mücellet var. Yemenli bir kişi toplamış bunları. Orada geçiyor. Ondan sonra Şeyh İd işte ayrı bir görüşünü diyor ki şehirde bina planı falan filan. Allah Resulü Sallallahu dönemi şehir değil miydi? Mekke şehirdi. Mekke şehirdi. Mekke şehirdi. Para da vardı, temir de vardı, buğday da vardı. Herkes kendi yapıyor evet. ekmeğini ama. Herkes kendi kendine yapıyor Ya bu bu bu işte bu içtihattır bunlar. Bu tevil ve içtihata deniliyor. Mesela tamam mı? Mesela sadece ekmeğe kalmamış ki. Bilal onu da pişiriyor herkes. He. Yani herkes mesela, pilav pişiriyor. Meselesi. Herkes pilav. Yok bazıları da mesela Şeyh İddin daha başka bir diyor ki mesela bu sen ona mesela diyelim ki fitre kaçtır mesela? E diyor ki nısıfsa. Nısıfsa ne kadardır? 2,5 ile 3 kilo arasındadır. Bazıları demişler ki 200, e, 2,5'tür. Bazıları demişler ki el ahvat 3 kilo. Tamam mı? 2,5 kilo buğday ne kadar yapıyor? Mesela 10 lira yapıyor mesela. Sen bu buğdayı o adama fakire verdiğin zaman diyor, o fakir gidip o buğdayı satacak. 10 lirayken kimse ondan 10 on liraya almaz. 6 liraya satacak, 7 liraya satacak. Diyor ki burada fakir kişi diyor zarar ediyor diyor. Tamam mı? Zarar ediyor. Eskiden buğdayla mesela ne yapıyorlardı? Ekmek yapıyorlar, satmıyorlar yani. Adam biriktiriyor. Biliyorsunuz birçok yerlerde mesela <gülüyor> e, senelik şeyleri yapıyorlar. Özellikle... Kış, kış, kışın iş yapamayacak insanlar Zahire koyuyorlar. Zahir Zahir Et, şu bu falan buğday mı tamam. biriktiriyorlar. Tamam mı? Ve o zaman o şekil yani mesela buğday veriliyor, temir veriliyor. Temir yeniyor, yeniyor. zebib yeniyor mesela. Okut. Okut dedikleri nedir? Yoğurttan kurutuyorlar. Böyle yapıyorlar. Burada satıyorlar böyle. Hı. Kurutuyorlar. Yemeklere koyuyorlar. Şimdi bu şehirde olan kişi pirinç yemiyor mu? Yiyor iyi. O zaman pirinç veriliyor. Onun için İmam Şafii en doğrusu yani Allahu Alem, İmam Şafii'nin ve Ahmet bin Hembel'in görüşüdür. Tamam mı? Bu konuda nerede olursa olsun, hangi çağda ve hangi zamanda olursa olsun zamanına göre tamam mı? İnsanların yedikleri ve içtikleri şeylerden görülür. Yedikleri şu anda nedir mesela? O zaman buğday vardı, zebib vardı, memnu vardı. Bugün ne var mesela? Pirinç var. Pirinç o zaman. Madem ki insanlar bunu erzak olarak kabul etmiş ve herkesin arasında kabul edilmişse o zaman pirinç verilir. Kaç mesela? Adam satmasına göre niye satıyor mesela? Niye satıyor? Kendisi satacağına kendisi yesin. Bugün satacak, gidecek başka bir şey al mesela. Başka bir zaman yine pirinç alacak. Mısır'da mesela şu fetvayı veriyorlar ve hatta Mısırlılar daha aşırı giderek Ramazan'ın birinci gününde verilebilir diyor. Bunu o zaman Müslüllerin fetva Türkiye'de çıkardılar. Türkiye'ye de başladılar. Ramazanın yani. ilk günlerinde Somaliye'ye topladılar. Eniçin çünkü Türkiye'den hocalar çoğu hepsi Ezher'den mezun. onların Onlardan etkilenerek Hı. aynı fetvayı vermişler. Verebilir mi mesela insan Fırat'ın satakasını şey, Somaliye? 28 yani. Somaliye. Başka bir yer verebilir, verebilir. eğer vaktinde verilecekse. Yani fe, e, <gülüyor> fecir namazından önce. Şey bayramla, e, bayram namazı Bayram namazından önce verilecekse. Yani bayram namazı diyelim ki 7'de oluyor. Tamam mı? 7'ye çeyrek kala verirse caiz. Bir gün o zaman. önce, iki gün önce olur. İki, iki gün önce verilirse Somali'ye yetişemez. Yetişemez onlar erken topluyor ki bayramdan önce onları yetiştirsin diye. Yakın... Bu hüccet değildir arkadaş ya. Ama yetişiyor. Bu abi. hüccet yani. ya, ya, Başka Oçağa koyuyorlar. Oçağa koyuyorlar. bütün Türkiye'dekiler toplanıyor. Bu, bu şekilde yönyör yapıyor. Bütün hepsi her birini ayrı bir şekilde buçak vermiyor. Doğru. Doğru. Hepsini Doğru. toparlıyor. Ondan sonra gönderiyor. Şimdi alimler arasında sadaka ve zekat asıl itibariyle ilk önce bulunan yerlerde verilmesi gerekir. Eğer hakikaten burada kişi mesela ben diyelim ki Erzurum'da oturuyorum. Erzurum halkından. Zekat ve zekat ve ister fıtır zekası olsun, zekatı olsun, ister enva zekatı olsun, ister mesela normal sadaka olsun. Benim memleketimde fakir insan varken ben niçin kalkıp da muşe göndereyim onu? Al akrabun öyle. Yakın olanlar daha önemlidir. Ve buradaki akrabın hadisesi ilk önce kişiye en yakın olan akraba. Mesela benim Amcam şu bu fakir iken ben kalkıp da komşuma vermem mesela. Bunlar benim çok daha önemlidir. Valla zeka çoktur mesela. Tamam mı? Milyonlarca, bin, yüz binlerce mesela. O zaman paylaştırılır. Hem komşuya verir hem bunlar. Mesela amcama mesela diyelim ki mesela on bin lira veririm. Komşuya da mesela beş bin lira veririm. Ama mesela on bin liradır. Benim akrabalarım da fakirdir. O zaman benim akrabalarım Ondan önceki merhaleden daha önemlidir. Biraz daha konum. Mahallemde fakir var. ikinci mahalleye gitmem. Mahallemde fakir kalmadı. ikinci mahalleye gideceğim. Veyahut da üçüncü mahalleye. Dördüncü mahalleye. Valla bütün şehirde, Erzurum'da hiç fakir kalmadı. O zaman muşe ben aktaracağım. Ama burada fakir varken Somal'a da göndermeye gerek yok. Somal'a göndereceksen normal sadaka gönder. Niçin yani iller fitir Demek ki de buradaki de cimrilik ne veremiyor? Bugün herkes verebilir. Bu daha doğru değildir efendim. Kim bugün meselen 5 lira veremiyor? Sen 5 lira ne kadar fakir olursan yani. olsun 5 lira sadaka yani. verebilirsin. Evet. Yani bu doğru değil. Kimin evinde televizyon yok. Kimin evinde çamaşır makinası yani yok. Kimin yani. evinde bulaşık makinası yok. Türkiye'deki o Müslümanlar Yani o, o zaman o yerin ihtiyacına göre illa buğday değildir. Ee, mesela Darul'u yediği şeylerden pirinç ise pirinç verebilir. Ha, burada mesela şimdi pirinç veriyorlar, buğday vermiyorlar. Makarna da verebilir mi? Temir, şey. temir veriyorlar. Makarna da verebilir mi? mi? Ee, efendim? Para verebilir mi? Para verebilir. Ebu Hanife'ye göre... Hanife Vallahi ben Şeyh Haid'in görüşüne katılmıyorum ben. Hmm. E, yani çünkü burada tevhid ve iştihad yapıyor. Bak ben <gülüyor> acizane ne, ne elbaniciyim. Ne de Şeyh, ne de İbn Baz. Ben hep tınyanım zeytin. Ben şimdi fetwa arıyoruz. Fetwa, çünkü yapılan bir şeydir. Sahip midir, değil midir? Böyle bir ihtilaf olsun. Bu yani iştihattır. Yani, Mesela Abu Hanifa da bu görüşü görüyor. Para diye bir görüşü var mı? Abu Hanifa. Şey, Osmanlı'nın. Evet. Osmanlı'nın evet. para, para verilir, para verilebilir diye. E ee, diyorlar Şahatı ama var. ama bu iştiha doğru değil yani. İştiha da doğru şimdi değil. Şöyle bir şey var, en azından bir, bir şeye dayanır yani deyebilir ki ben Elbani'nin bu, bu görüşüne göre yapıyorum. Eğer, Kendine bir çıkış yol al, alabilir yani. Eğer niye başka şeylerde Elbani'yi taklit etmiyor? Senin söylediğin az önceki aynısı. Bir dakika bizim bir dakika, ki, biz bir dakika, bir, bir dakika, yapamıyor. bir dakika beni dinle. E, Allah razı olsun. Niçin diğer bir sürü meselelerde Elbani'yi taklit etmiyor veya tabi bazı taklit etmiyor? İlla Şuna bu. Bu zikzakçılar tamam. devamlı hesaplarına gelen Cevabı şeylere verin. göre Cevabı diyor ki insan. mesela <gülüyor> Muhammed Muhammed hocam. Abu Zahra diyor ki sakal sünnetten değildir hatta diyor adettir ve mısırlılar diyor ki vallahi bizim imamımız bu konuda fetvamız Abu Zahradır. Bu zik dedim ki ben ona sen niçin Abu Zahra'nın şu meseleden için ona uymuyorsun? Diyor ha demek yani yani ni demek ki adam hesabına gelince alıyor. Abu Hanife'de bir fetva var, ona hesabına geliyor Ve i̇bn temiye diyor ki, kim diyor zigzaklık yapmak için alimler arasındaki görüşlerini alıyorsa diyor, diyor ki ''hada zindik'' diyor. ''Hadi miniz zendaka'' diyor. <gülüyor> Müslümanın yani asıl görevi, görevi alıyor, azimete sarılmaktır, muhzat değil. Hocam cevap şu, az Adam diyor ki ''muteasip olarak illa buğdayı verecek.'' Buğdayı kim satıyor? Bence abi şey, kim satıyor? Halde bir bodaycı. Kime getiriyor? Bu kadın zavallı şu il e getiriyor. Herkes getiriyor. 20 30 kilo bodayı oldu. O kadın ekmek yapamıyor bir şey. Alıyor bu bodayı, götürüyor satıyor. yine bodacıya satıyor. Kaça satıyor? Çeyrek Satmasın satıyor. Satmasın kardeşim ya. Yanında bıraksın. Değerlendiremiyor. Değerlendirsin, satıyor. Burada kim karlı? Tüccer karlı. Kim zararda? Fakir zararda. O yüzden Biz diyor ben ben <gülüyor> ama bir de ayır bırak mantığımı. diyor ki falan alim diyor bu görüşü yapmıştık ben onu alırım bana, bana göre diyor bu kadın paraya ihtiyacı ben de ona derim ki diyor. filan aynı alimin şu görüşünü niçin almıyorsun? Hadi bakalım. Bu, abu, bu, Hanife bu ki, keser abu Hanife diyor ki kim sakalını keserse fasıktır. Niçin bu Hanife'nin bu görüşünü almıyorsun? Sakiri düşünerek diyor. mu Ya ne düşünerek ya laf. Bunlar sadece zigzagçi bunlar. E burada şimdiki müesseseler var. Bilgisayarda zekal, sadaka oluyor.